Merhaba, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1995 yılında Tema Vakfına protokolle devredilen İstanbul Kavacık Otattepe bölgesindeki koru protokolün yenilenmemesi nedeniyle 17 Temmuz'da müdürlüğe iade edildi. Vehbi Koç Vakfı'nın katkılarıyla yaklaşık 2 milyon dolar harcanarak sahaya 2.645 adet ağaç, 12.355 adet bitki dikildi, 20.655 metrekare olan alanda çimlendirildi. Tema, sahanın yeşil alan olarak korunması, herhangi bir inşaat faaliyetine açılmaması için sürecin takipçisi olacağını açıkladı. Tema Vakfı Fatih Korusu Tema Vehbi Koç Doğa ve Kültür Merkezi diye adlandırılan koruyu, Devredikten sonra konuyla ilgili açıklamasında yeşil alanlar insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirmesinde önemli bir konuma sahiptirler. Biz de tema vakfı olarak sahanın yeşil alan olarak korunmasının herhangi bir inşaat faaliyetine açılmamasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz denildi. Ekolojik tarım ve ekolojik beslenme talebinin yalnızca büyük şehirlerde kısıtlı kalınarak yaygınlaşamayacağını savunan Buğday Derneği'nin destek ve danışmanlığında ilk ilçe ekolojik pazarı Burhaniye ikinci sezonu 15 Ağustos'ta açıyor. Yerelde üretim ve tüketimin önemine inanan Buğday Derneği'nin %100 ekolojik pazarlar projesinin halkaları ve diğer organik pazarlar Burhaniye %100 ekolojik pazarı 2012 yılında açılana kadar hep büyükşehir belediyelerinin olduğu ilerideydi. Ekolojik tarımın ve ekolojik beslenme talebinin yalnızca büyükşehirlerde kısıtlı kalınarak yaygınlaşamayacağını savunan Buğday Derneği'nin destek ve danışmanlığında ilk büyük şehirler dışı ilçe ekolojik pazarı Burhaniye'de geçen yıl hayata geçmişti. Burhaniye Ekolojik Pazarı, Buday Derneği destek ve danışmanlığında ilçe belediyesi ve kaymakamlığı, ilçe tarım müdürlüğü, ziraat odası destekleri ve Burhaniye Kent Konseyi Turizm ve Çevre Çalışma Grubu'nun çabalarıyla bu yıl 15 Ağustos'ta sezonu tekrar açıyor. Umalım diğer ilçelerde de aynı şekilde yaygınlaşır ve bütün illerde bir değil birden fazla %100 ekolojik pazar açılır. Buzullar beklenenden hızla eriyor. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre NOAA, yani Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından hazırlanan raporda Kuzey Kutbu'nda buzulların 2012 yılında beklenenden çok daha hızlı bir şekilde eridiği açıklandı. Raporda ayrıca karla kaplı alanlarında şimdiye kadar ki en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekildi Dünya Çevre Fonu Genel Sekreteri Gitte Zeeberg, çevreyle ilgili gelişmelerin olumsuz yönde ilerlediğine dikkat çekerek iklim değişikliğindeki gelişmeler kötü yönde ilerliyor. Buzulların bu kadar hızlı erimesi hayvanlar ve tabiat için bir felaket demektir. Antarktika'da buzullar eriyince Grönland'da da buzullar kalmayacak ve hayvanlar yaşam yerlerini kaybedeceklerdir. Örneğin kutup ayıları, balinalar, fok balıkları şimdiden zor durumdalar. Buzulların erimesi sadece hayvanları değil, insanları da çok etkileyecek. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sel felaketleri, fırtınaları düşünün. Havalar değişiyor, daha çok insan ve hayvan can kaybediyor. İklim değişikliği yıldırım hızıyla ilerliyor. Karbondioksit gazlarının atmosfere salınması konusunda daha sıkı önlemler alınmalıdır, dedi kendisi. NOA raporunda gelecek nesillerin iklim değişikliğinden kötü şekilde etkilenecekleri belirtiliyor. Adana Seyhan Belediyesi Merkez Parkı betonlaştırmayı planlıyor. Seyhan Belediyesi Adana'daki Merkez Park'ın bir bölümünü imara açarak buraya bir kültür merkezi yapmayı planlıyor. Kentte ender yeşil alanlardan birinin daha imara açılmasına tepkiler dinmiyor. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nazım Biçer, anlaşılan o ki 5 Ocak Stadı'nı konut ve ticaret merkezi yapmak İsteniyor, gençlik merkezi içinde merkez parktaki yeşil alanlara göz dikiliyor, dedi. Seyhan Nehri'nin her iki yakasında 2004'te kurulan 33 hektar büyüklüğündeki merkez park, Türkiye'nin en büyük kent parkı. Parkın içinde hali hazırdığı alışveriş merkezi ve mimar silan amfiteyatrosu da bulunuyor. Bakalım bu planların önüne geçirebilecek mi? Dünya genelinde... Sadece 100 tüylü gergedan kaldı. Kontrolsüz avlanma ve doğada yapılan tahribat sonucu birçok hayvan soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu risk grubunun en tepesinde ise gergedanlar var. Aşırı avlanma, tabiatın tahrip edilmesi ve çevre kirliliği sonucu birçok hayvan türünün soyunu tükendi tükeniyor. Birçoğu ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmaya devam ediyor. Soyu alarm veren yaban hayvanlarından biri de gergedanlar. Daha önce aşırı avlanma sebebiyle siyah gergedanların nesli tükenmişti. Şimdi de tüylü gergedanlar tehlike altında. Geriye kalan 100 tüylü gergedanın soyu ta buzul çağına kadar gidiyor. Türünün devamı için koruma altına alınan 9 yaşındaki Suci ve 6 yaşındaki Harapan isimli iki gergedan çiftleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Ancak bazı biyologlar... Türlerin devamı için çiftleştirme işleminin hayvanlara yarardan çok zarar verebileceğini söylüyor. Önemli olan onları doğada koruyabilmek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.